Ne yapıyorsun Karagöz'üm? Mesaj çekiyorum. Onu görüyorum efendim. Program başladı. Bayar mısın telefonu yerine? Ya Hacıbat bir dur be Allah Allah. Sen benim yaptıklarımı niye dinleyiciye anlatıyorsun? Şu mesajı bir çekemedim gitti zaten. Altı üstü bir mesaj değil mi Yazı ver, Yazıver gönderiver. Yok sen beni anlamadın. Bu mesaj harflerini tutturamadığım mesaj. O ne demek Karagöz? Şu demek ya civat. Ben yazmak istiyorum ölümlü. O oluyor olumlu. Hani telefonlarda e, Türkçe harflerin bazıları yok ya. O yüzden de bazı yazılar bir garip çıkıyor. Sil baştan sil baştan yazıp duruyorum. Anladım şu mesele. Benim de zorlandığım oluyor Karagöz'üm. Ama sana bu konuyla ilgili müzdem var. Resmi gazetede geçtiğimiz günlerde... Kısa mesaj hizmetlerinde Türkçe karakter kullanımına dair yönetmelik yayınlandı. Hadi ya. Yürürlülük tarihi ise 1 Temmuz 2009. Ha. Bu tarihten itibaren de Türkçe harfleri desteklemeyen cep telefonlarının ithaline izin verilmeyecek efendim. Oh, kökten çözüm Aynen öyle Karagöz'üm. Bu sıkıntıdan da kurtulacağız yani. Az kaldı. Oh oh aman iyi iyi çok şükür. Yok sıkıntının haricinde başım belaya da girmedi değil. Az badirel atlatmadım ha. Hadi ya. Bak şimdi sabahtan beri şu mesajı çekmeye çalışıyorum. Arkadaşım yakınlığı kaybetti de ben de güya teselli olsun diye... ...ölümlü dünya bir gün sana bir gün bana diyeceğim. Ama diyemiyorum. Ö, olmadığı için diyemiyorum tabii. Olumlu dünya diye gidiyor mesaj. Anlıyorum Karagöz'üm, mana çok değişiyor yani. Yani telefonun maneviyattan nasibi yok hacivat. Bir yerde dönüyorum diye mesaj çekiyorum, karşı taraf anlıyor, donuyorum. Anlamsız kalıyor tabii. Yine bir arkadaş var böyle, titiz mi titiz, kırılgan mı kırılgan. Bir gün yine sohbetteyiz, bu bir şeye alınıp gitti. Ben de o sinirle bir mesaj çektim. Küsüm küsüp duruyorsun, seninki de iş mi be diye. Tabii Ü'ler, U diye yazıldığından mesaj... Kusup kusup. <gülüyor> Hay ne olmuş kara gözün? Ya o saatten sonra hiç konuşmadı bizimle. Ee biraz haklı. Allah Allah nasıl haklı ya ben de mi suç? Ee sen de haklısın. Bak şimdi benim de başıma şöyle bir olay gelmişti. Arkadaş restoranını devralacak. Güya benim de fikrimi alıyor. Ben de olumlu düşündüğümü belirtmek amaçlı yazdım ki şık bir yer. Tabi ona mesaj gitti sık bir yer. Vazgeçmiş tabi o da. Bu işin kurbanları çok desene. <gülüyor> Fazladan da giden kontürler cabası. Öyle acıvat, cabası. Eee neyse kara gözüm, Bugünlerde geride kaldı artık. Neyse neyse biz şu kırdılar en iyisi bitirelim. Tam ağzından aldın lafa. <gülüyor> Alırım diyelim hadi bakalım. Efendim diyelim. Bugün de geldik sohbetimizin sonuna. Her ne kadar sürçül isan ettik.